Avukat Mihri Helavın müdafaasından parçalar. Risale-i Nur müellifi, bütün müellif ve muharirlerin en mütevazidir. Şöhret ve tekebbürün en büyük düşmanıdır. Bütün dünya metağnak arka çevirmiştir. Ne mal ne şöhret ne nüfuz, bunların hiçbirisi onun payine ulaşamamıştır ve ulaşamaz. Gandhi bile onun kadar dünyadan elini çekememiştir. Günde 50 gram ekmekle ve bir çanak çorba ile tegadde eden bu büyük adam, yaşıyorsa ancak Kur'an ve imana hizmet için yaşıyor. Başka hiç, hiçbir şeyin onun nazarında kıymet ve ehemmiyeti yoktur. Böyle iken, eserinin medhü sitayişinde bulundu diye onu suçlandırmaya çalışmak, 163. maddenin cürüm ağına sokmağa uğraşmak, hak ve adaletle, insafla, ilimle, insani düşünceyle, hukuk fikriyle, mantıkla, Akıl ve fikirle kabili telif midir? Burası yüksek mahkemenin takdirine aittir. Hükümete muhalefet bahsi hakkında da birkaç söz söyleyerek maruzatımı neticelendirmek isterim. Karşınızda kemali safvet ve samimiyetle adilane kararlarınıza intizar eden bu asır ı zat, ömründe hiçbir defa hilafe hakikat beyanda bulunmaya tenezzül etmiş bir adam değildir. İlk celse-i muhakemede Bugünkü hükümetten memnun olduğunu ve muvaffakiyetine dua ettiğini, onun beğenmediği ve tenkit ettiği hükümet eski hükümetler olduğunu alenen söylemiştir. Fil hakika müvekkilim bütün milletle beraber istibdada karşı mücadele etmiş, hürriyet ve demokrasinin tesisine çalışmış ve bu hususta husule gelen muvaffakiyetten dolayı da memnun olmuştur. Risale-i Nur'un gayesi de ictimai nizam ve intizamı kalplere yerleştirmektir. Siyasi rical siyasi sahada nizam-ı milletin hak ve hürriyetlerini temine çalıştıkları gibi Risale-i Nur müellifi de manevi sahada kalplerde bunları yerleştirmeye çalışıyor. Gayeler müşterektir. Bir mektebi irfan olan Risale-i Nur'un müellifi ve şakirtleri asayişin nizam ve intizamın fahri ve manevi bekçileridir. Manevi sahada, kalplerde ve dimałarda anarşinin, bozgunculuğun kalkmasına çalışmaktadırlar. Kemal samimiyetle hiçbir ivaz ve garaz olmaksızın, hiçbir karşılık beklemeksizin yalnız Allah rızası için, millet ve memleketin menfaati için çalışmaktadırlar. Bunu yapmak bir cürüm ve cinayet değil, millet ve memlekete bir hizmettir. Muahheze'ye değil, takdire layıktır. Beraatini istemek hakkımızdır. Karar Yüksek Mahkemenindir. Avukat, Seni Yüddin Başak'ın müdafası Mütakiben, müellifin diğer vekili olan Avukat, Seni Yüddin Başak, kalkmış, kısa birkaç söz söylemiştir. Artık mesele aydınlanmış, hakikat güneş gibi tezahür etmiştir. Yüksek Mahkeme her şeye vakıf olmuştur. Benim buna ilave edecek bir sözüm yoktur. Böyle kıymetli, faziletli, millet ve memleket için cansiperane, ve hiçbir ivaz ve bedel mukabili olmayarak, fî çalışan zevatı buralara getiren, cinayet sandalyelerine oturan zihniyet hakkında, bazı mütalâda bulunmak isterdim. Fakat onun yeri burası değildir. Bunun için ayrıca bir eser yazmak icap eder. Çünkü bu zihniyetle mücadele herkes için bir vazifedir. Yüksek mahkemenin yüksek vicdanı, beni müdafadan müstani kılacak derecede itminan baştır. Müvekkilimin beraatini istemekle şeref duyarım. Avukat Abdurrahman Şeref Laç'ın müdafaası. Müteakiben diğer mümtaz avukat arkadaşları gibi üstadın müdafaasını fahri olarak deruhte eden imanlı ve kudretli, meşhur ve mümtaz avukat Abdurrahman Şeref Laç müdafaaya başladı. Evvela bir mukaddime yaptı. Dedi ki: Sanık olarak huzurunuza gelen 80 yaşını mütecaviz bu mübarek zatın suçla hiçbir münasebet ve taalluku olmadığı tamamiyle tezahür etmiştir. Yüksek mahkemecede buna tam kanaat hasıl olduğunu, beraatine karar verileceğini de kuvvetle ümit ederim. Ancak, aleyhimizde bir karar verilmesine binde bir ihtimal olsa da, üzerime aldığım bir masumun müdafasını ihmal etmeyi bir vazifesizlik sayarım. Yüksek temyiz mahkemesinin kanaat ve noktayı nazarını da hesaba katmak icab eder. Burada bahsedilmedi diye usul noktasından bir eksiklikte bulunmuş olmamalıyım. Onun için müdafamı yapmama yüksek mahkemenin müsaadelerini rica ederim. Peki Abdurrahman Bey, son müdafanızı dinleyeceğiz. Buyurun. Gençlik Rehberi isimli eser, Kur'an-ı Azimüşşan'ın emir ve tefsirlerinden ibaret bulunmasına, İslam dininin ve bu dinin emir ve nasihatlerini ihtiva eylemesine ve anayasanın yetmişinci maddesine göre, Şahsi masuniyet, vicdan, tepekkür, söz ve neşir hak ve hürriyeti Türklerin tabii haklarından olduğu, Anayasanın 75. Maddesine göre de hiçbir kimse mensub olduğu din ve mezhepten dolayı muahaze edilemeyeceğinden, müvekkilimin Anayasa ile kendisine bahşedilmiş bulunan bu din ve neşir hürriyetinden mahrum edilerek cezai takibe maruz bırakılması Anayasa hükümlerine mugayirdir. Yukarıda izah ettiğimiz kanuni taraflarımız farz muhal nazar dikkate alınmaz, Türk ceza kanununun antidemokratik 163. maddesine göre müvekkilimin takibi mümkün farz edilirse, isnat edilen suçun tahliline geçer ve şöyle deriz. Bir Müslüman, aksaçlı, yaşlı bir Müslüman, saçını başını ve yaşını bütün ömrü boyunca nurla ağartmış bir Müslüman. Saçı başı, yaşı ve bütün vücudu Allah'ın nuruyla yıkanmış, tertemiz ve bembeyaz bir Müslüman. Bütün ömrü boyunca inamı hak olan hayatını Türk milletinin salah ve hakiki saadeti için vakfetmiş, emri ilahi olan ruhunu feleğin hakiki maliki Allah'a teslim edinceye kadar aynı yolda yürümeye azmetmiş, binayı sübhani olan bedenini yalnız Allah yolunda yıpratmış olan büyük bir Müslüman. Bugün Demokrasi vardır denilen bir gün kalkıyor. Yalnız Allah diyor, kitap diyor, Rasul diyor ve gençliğe dikkat diyor. Derdemez arkasından savcı, davayı açan savcı yapışıyor. Gel buraya. Suç işledin diyor. Ve afakı kap kara bir zulmet kaplamıştır. Fakat bakın şu asil ve necib ihtiyar Müslümana ne kadar sakin ve ne kadar rahattır. Zira kesrette değil, vahdettedir. Gecenin zulmetinden ve gündüzün rengarenginden bi'füturdur. Bela zindanında safayı seyretmektedir. Cefa sofrasında vefa bulan, mazhar-ı tecelli olandır. Zira eşya hakikatlerinden haberdardır. Kesafeti letafete kalbetmiştir. Kanı çekilmiş, damarlarında kan yerine feyzi hak ve nur cereyan etmektedir. Ve savcı, davayı açan savcı, bu Müslüman'ı kolundan yakalamış, hapse sürüklemektedir. Niçin, neden, ne yaptı bu pîr nedir kabahati bu ihtiyar Müslüman'ın, ne mi yaptı? Bakın savcıya, davayı açana göre neler ve neler yaptı. Gençlik rehbere adıyla bir kitap çıkardı. A. Laikliğe aykırı hareket etti. Allah, din, iman, laikliğe aykırı olur mu? Olur. Peki başka? b. Devletin içtimai, iktisadi, siyasi ve hukuki temel nizamlarını dini esaslara uydurmak istedi. Nasıl, niçin ve ne maksatla yaptı bunları? c. Şahsi nüfuz temin ve tesis etmek maksadıyla. Peki, ya siyasi menfaat kastı var mı acaba? Hayır, bu yok. Ehli i vukuf da bu maksadı görmemiş. Savcı da bunu diyemiyor. Peki ama madem ki siyasi menfaat kastı yokmuş, bu piyrafaninin şahsı cüstesi bedenine ki dünyadan ne bekliyor ki nüfuz temin etmek istesin? Savcı ben orasını bilmem diyor. İstiyor işte. Hem bunu böylece bilir kişiler de söylüyorlar. Peki nasıl yaptı bu işleri bu Müslüman? A, dini, dini hissiyatı ve dince mukaddes tanılan şeyleri alet etmek suretiyle. Nedir bu mukaddes tanılan şeyler? İslam dini, Müslümanlık hisleri, Allah kelimesinin kalpteki haşiyeti, Kur'an, tefsir. Demek savcı bunları biliyor. Bunların mukaddesat olduğuna inanıyor. Peki ama bunları bilmek, inanmak ve sonra söylemek alet etmek midir? Evet, davayı açan savcıya göre alet etmektir. Öyleyse savcı da bunları alet ediyor, hem de siyasi bir kanuna alet ediyor hem de bir Müslümanı mahkûm ettirmek için alet ediyor. Şu halde o da 163. maddeye göre suç işlemiyor mu? Hayır der savcı. Ben propaganda yapmıyorum. O propaganda ve telkin yaptı. Ne dedi peki? Şunları söyledi. Bu zamanda zındıka dalaleti İslamiyete karşı muharebesinde nefsi emmare'nin planıyla şeytan komandasına verilen fırkalardan en dehşetlisi yarım çıplak hanımlardır ki açık bacağıyla dehşetli bıçaklarla ehli imana taarruz edip saldırıyorlar. Nikah yolunu kapamaya, fuhuş yolunu genişlettirmeye çalışarak çokların nefislerini birden esir edip kalp ve ruhlarını kebair ile yaralıyorlar. Belki o kalplerden bir kısmını öldürüyorlar. Peki yalan mı bunlar? Fuhşû teşvik ve nikahı imha eden fahişeler grubu inkar mı ediliyor? Gizli ve aşikar fuhuşla ve devlet eliyle mücadele yok mu? Ceza kanunu, fuhuşla mücadele nizamnamesi ve ahlak zabutası bunlarla geceli gündüzlü mücadele etmiyor mu? Var, var ama buna biz karışırız. Allah ne karışır? diyor savcı. Peki böyle desin. Desin ama kanun, zabıta ve savcı suç işlendikten sonra işleyeni ve işleteni yakalıyor. Yani iş olup bittikten sonra, namus payimal olup adam öldükten sonra daha evvel tedbir alma kanunen imkan yok. Fakat dinen buna imkan var. Allah korkusu ve din bu korku sayesinde her türlü rezaletin önü alınabileceğini bildiriyor. İslam dini bunu emrediyor. Tedbiri evvelden alın diyor. Nasıl? Nasihat edin, ikaz edin, Allah'ı tanıtın. İnsanın kalbinde Allah korkusu, Allah sevgisi, ateş, cehennem, ebedi azap, ebedi saadet yeretsin, bilsin, anlasın, sevsin ve korksun. Korksun ki fenalıklardan kaçsın. Hem kendisi kurtulsun, hem de cemiyet. Savcı da, devlet de, hükümet de, millet de rahat etsin. Bunun için Allah korkusunu ve sevgisini insanlara aşılayın. Nasıl yapalım bu işi? Söyleyin, yazın, okutun. Peki ama o zaman propaganda diyorlar. Ne olur? Bunlar Allah'ın emirleri, Kur'an-ı Azimüşşan'ın hikmetleri değil mi? Din, sizin en tabii hakkınız değil mi? Kim men eder sizi bundan Allah yolundan suç diyorlar buna öyle mi Allah'ın emrini okuyun İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi ve şâqur rasûle min ba'dem mâ tebeyye ne lehum el-hedâ len şey'en ve Meali haberiniz olsun ki o küfür edip halkı Allah yolundan men eleyen ve hak kendilerine tebeyyün ettikten sonra Peygambere karşı gelenler, hiçbir zaman Allah'a zerrece bir zarar edecek değiller. O, onların amellerini heder edecektir. Peki amma dinlemezlerse, dinleyenlere, iman edenlere tekrar edin. Çünkü yaptığınız iş iyidir. İnsanlar için, cemiyet için, millet için, hükümet için, devlet için hayırlıdır. Şerden beladan koruyucudur. İman edenlere deyin ki, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْضِلُوا اَعْمَالَكُمْ Meali Ey bütün iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin de amellerinizi iptal eylemeyin. Buna da inanmazlarsa deyin ki, tehlike, vatan ve milletiniz için tehlike, dinde dinin propagandasında değil, dinsizliktedir. Bunu başvekilimiz de söyledi. Sağcılığın, Memleket için tehlikeli olduğu görülmemiştir. Bugün din propagandasına mani bir hal yoktur. Tedbir almaya da lüzum kalmamıştır. Muhterem hakimler, siz bilirsiniz. Fakat bir kere de davayı açan savcıya sorunuz. Bakalım hayır diyebilecek mi? Allah'ın emirleri, Kur'an-ı Azim'in hikmetleri gençlere anlatılmaz, bildirilmezse propaganda suçtur diye men edilirse ahlaksızlık, iffetsizlik Köksüzlük, fuhuş, zina, katil suçlarının önüne geçmek yalnız ceza kanunlarıyla kabil midir? Komünizm gibi bütün dünyayı tehdit eden erzel afetin gizli ve aşikar, seri ve sinsi tahribatını tamamen neyle önlemek mümkündür? Muhterem vatansever, Allah'ına ve mukaddesatına bağlı necip Türk hakimleri, şu korkunç küfür propagandasına Körpe Müslüman Türk çocuklarının, temiz ve saf dimalarını senelerce tahrip ederek, felce uğratan korkunç din düşmanlarının akıttığı zehirlere bakın. Ne korkunç hal ve tezatlar içindeyiz. Savcı bunu görmez, İslam dinine ve bütün mukaddes dinlere yapılan bu korkunç taarruz ve hakareti takip etmez de, bu taarruzdan gençliğe muhafaza tedbirleri tavsiye edeni mi yakalar? Pek muhterem, Türk Müslüman hakimler. Siz Kur'an-ı Allah'ın nurunun pırıltılarıyla dolu olan ve yalnız o ilahiyi ilahi aksettiren Risale-i Nur Gençlik Rehberinden dolayı müvekkilimi mahkûm edemezsiniz. Muhterem asil ve Müslüman Türk hakimleri, pek iyi bilirsiniz ki hakiki irşat alimleri enbiya'nın varisleridir. Bu mübarek zatlar da kendilerine miras kalan vazûnasiyatı kuran Kur'an'ı Mübin'in emirlerine göre yapmakla mükelleftirler. Vazifesini yaparken, hiçbir ücret ve ivazın talebi değildirler. Vazifelerini fi sebîlillah yaparlar. Ancak, Allah ve Rasûlünün rızasına taliptirler. Son nefeslerine kadar bu mukaddes vazifeye devam ederler. Çünkü bu vazife onlara, Allah ve Rasûlünün emanetidir. Müvekkilim, bu emaneti ehline tevdi ediyor diye, nasıl takip ve tazib edilir? Nasıl bu ihtiyar yaşında, zayıf ve nahif bünyesi, inanamayacağı ağır bir teklif ile mükellef tutulur Gel zindana gir Bu en korkunç bir zulüm olur Bu zulme mani olmak vazifesi de sizlere emanet edilmiştir Bütün fenalıkları günahları ahlaksızlığı rezaleti fesat ve fitneyi imha edecek nurdur Yüridûne en nur nurallahi bi efvahihim ve ya'dallahu illa an yutimma nurahu wa law karihal Meali Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla ile söndürmek istiyorlar. Allah ise muhakkak nurunu tamamlamak, tamamen parlatmak istiyor. Kafirler hoşlanmasalarda. masalarda. Avukat Abdurrahman Şeref Laç Bu müdafayı mütakip Üstad Sait Nursi'ye başka bir diyeceği olup olmadığı mahkeme reisi tarafından sorulmuş. Mumaileh ayağa kalkarak "Yalnız bir kelime söylemek için müsaadenizi rica ederim." Buyurunuz. Muhterem vekillerim, benim şahsım hakkında söylemiş oldukları senaiker sözlere ben layık değilim. Ben Kur'an ve iman hizmetinde çalışan aciz bir adamım. Başka bir diyeceğim yoktur. Berahet kararının tebliği. Bunun üzerine muhakeme hitam bulmuş, heyeti hakime müşavireden sonra ittifakla berahet kararını tebliğ etmiş ve bu karar mahkemede hazır bulunan üniversiteliler ve halk tarafından şiddetle alkışlanmıştır. Savcılık tarafından temiz edilmediği için karar kesinleşmiştir.